Şimdi anlaşıldı ki o sürur, o sevinç, mezkür manevi fermanı temsil eden masumların ve ümmilerin kalemlerinin yazıları, nesli atinin sahifi hayatlarına, alem-i İslam'ın sahife-i mukadderatına ve ehli imanın istikbalinin defterlerine neşri envar edeceklerinin ve o masumların halis ve safi amelleri ve hizmetleriyle sahife-i amalimizde hasenatlarını yazıp kaydetmesinin ve Risale-i Nur Şakirtlerinin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 birden rüya hatırına gelip bu acip ve aynı aynına tabiri Kemal'e i ve hayretle karşılayıp ona demiş, sakın istimal etmesin. 28. mektubun 1. Risalesinin 6. nüktesinde rüyay sadıka kaderi ilahi her şeyi ihata ettiğine bir hüccet-i hükmünde üstadımızın binler tecrübeyle gördüğü gibi aynen bu vakıa dahi bizlere şuhud derecesinde kat'i ispat etti ki hadisat vücuda gelmezden evvel mukadderdir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 Hatmi-i Muazzama-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve zikir ve tesbih eden ve ruh-i kadar geniş bir halkayı tahmidat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dairesine tasavvuran ve niyeten girmek, medarı füyüzat olduğu gibi, biz dahi risalet Nur'un geniş dairesine ve halkayı envarında ders alan ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amali salihalarına hissedar olmak,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 Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtleri Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtlerinden 50-60 talebenin yazdıkları nüshaları bize de gönderilmiş. Biz de o parçaları 3 cilt içinde cem ettik, hem o masum şakirtlerin bazılarını isimleriyle kaydettik. Mesela Ömer 15 yaşında, Bekir 9 yaşında, Hüseyin 11 yaşında, Hafız Nebi 12 yaşında, Mustafa 14 yaşında, Mustafa 13 yaşında,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 hem iştiraki amali uhreviye düsturiyle her bir şakirdinin her bir günde binler halis lisanlarıyla edilen makbul duaları ve binler ehli salahatın işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp, her bir hakiki sadık ve sebatkar şakirtlerini amelce binler adam hükmüne getirdiğini, keramet kerane ve takdir kerane i̇mam Ali'nin üç ihbarı ve kerameti gaybiye-i gavs-ı azamdaki tahsin kerane ve teşvik kerane beşareti ve Kur'an-ı muciz Beyan'ın kuvvetli işaretle o halis şakitler ehli saadet ve ehli cennet olacaklarını müjdesi pekati ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister.